Bunun daha önceki bölümlerini hatırlayarak bu dersi dinlemelisiniz. Yani bu bölümü ona ekleyerek. Buradaki başlık hurma kütüğünün ağlaması. Sizde kütüğün mü? Evet yazın kütüğünün ağlaması. <gülüyor> Caadir bin Abdillah radıyallahu anhuma Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den annennebiye sallallahu aleyhi ve sellem kana yaqumu yawm el cum'ati ila şecretein ev nahletin Allah Resulü cuma günleri hutbe verirken rivayetlerin tümünden elde edilen kuru yarım kesilmiş bir hurma kütüğüne dayanarak hutbe irade ederdi diyor. Fekalet İmra'at-ı Minen ansâr. Ensardan bir kadın ev oracının veyahut bir erkek Ya Resulallah Ya Resulallah alla nec'aluleke minberan sana bir minber yapalım mı daha farklı rivayetlerdeki gelen izahta bu kadının bir kadın marangoz bir kölesi varmış Allah Resulü'nün yüksek bir yere çıkarak insanlara konuşması gerektiğini düşündüklerinden bunun yetmediğini tasavur ederek böyle bir teklifte bulunuyorlar. Kal <gülüyor> inşiatım istiyorsanız yapmayı yapın. Yani sesimi, görüntümü size daha iyi ulaşması için. Feci aloule, feci aloule homimberen Allah Resulüne bir minber yaptılar. Yani üzerine çıkılıp konuşulan. Falan ma kana yoluma <gülüyor> Juma'de dufaya ile minbere saha't-in nakhlatu si'a's-sab'e. Tabi Allah Resulü cuma günü olunca minbere çıktı. Ee, o an minberden bir çığlık şey hurma kütüğünden aynen çocuk ağlaması gibi bir çığlık geldi. Fensala sonra nزلen Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Fadmahu ileyhi kütüğü kendine doğru sardı. Aynen bir çocuğu nasıl şöyle kucaklarsın. Başını karnına göğsüne değdirerek sıkarsın ya. Fadmahu ileyhi ta innu anina sabiyyi allazi yusakkenu. aynen sabi'nin sesinin yani susması gibi kütüksüzene kadar böyle tuttu inlemesin. Kan tepki alamakana daha tabi ki kütük bu hale terk edilmişlik ee, yani bir itilmişlik artık ona dönülmeyecek gibi hem geçmiştekileri hatırlayarak duygulandı ve hem de üzüldü Çünkü kütük daha önceden, kendi başındaki zikredilen, anlatılanları herhalde dinliyordu, duyuyordu. Başka bir rivayette e, bunun e, kesik, yani çatının ağaçlarının üzerine konduğu bir hurma, ortada direk gibi duru ona gidip dayanırmış. Ve minber yapıldıktan sonra Allah Resulü artık minbere teveccüh ederek, onun üstüne çıkarak ders yapıyordu. Öyle bir anda bir ses işittik. İnler ve ağlar gibi bir ses. Allah Resulü geldi, elini onun üzerine koydu. Bu Cadir İbn Abdillah yine Buhari'den ve sustu. إنتي كستعلمي دور دور دور آيتي كريمة دور وَأَنَّا إِلَى رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وَأَنَّهُوَ أَدْحَكَ وَأَبُكَ وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَهْيَى وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَاَنَّ عليه النَّشْأَةَ الأخرى. Ve şüphesiz en son varış Rabbinedir. Doğrusu güldüren de ağlatan da O'dur. Öldüren de dirilten de O'dur. Şurası muhakkak ki rahime atıldığında mutfeden erkek ve dişiden ibaret olan iki çifti O yarattı. Şüphesiz diriltmek de ona aittir. Onu tekrar öldürdükten sonra hayata döndürmek yine ona aittir. وَأَنَّهُ هُوَ أَدْحَكَ وَأَبْكَى عَلَىٰ تَنْدُو فَتَجَلَّدَ. Daha başka bir ayet-i kerimeden geleceği gibi her şeyi konuşturan Allah bizi de konuşturdu. Bazılarını müstesna olarak Davut gibi her konuşan şeyin konuşmasını ona öğretti. İşlerin konuşmasını. Ve etraftaki var olan şeylerin zikrini duyardı diyor Davut'tan için. Allah'a zikreden, tesbih eden, yani ona kulluk eden ne varsa onu duyardı, diyor. Ağaçların kelime-i ikrarlara İbn-i Ömer radıyallahu anh'u naklediyor. Künnâme'a Resûl-i sallallahu aleyhi ve sellem fî seferîn. Biz Allah Resûlü ile bir seferde yolculukta Fa Fe akbele a'rabiyyün bir bedevi çıka geldi. Felemma dana minhu, قال له Allah Resulü'ne yaklaşınca Allah Resulü ona dedi ki: "Eyne turidu? Nereye gitmek istiyorsun? Yani gidiyorsun?" Bedevi dedi ki: "Ka'il ila ahli. ailemin yanına gidiyorum." dedi. قال الله Resulullah sallallahu aleyhi ve yani Allah Resulullah dedi ki helleke fî hayrin hayırda gözün var mı dedi. Bu bir deyimdir. Ancak deyim olarak tercüme edilir. Hayırda gözün var mı dedi. Bede'ye قال ve ma huva yani hangi hayrı kast ediyorsun? Allah Resulü dedi ki, Teşhedü en la ilahe illallahü vehtahu vehtahu la şerikele ve enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Allah'tan başka ilah olmadığına benim onun Resulü, kulu ve Resulü olduğuma şehadet etmendir dedi. Bedevi dedi ki, وَمَنْ يَشْهَدُ عَلَى مَا تَقُولُ Senin bu sözüne şahitlik eden var mı? Kim? Ne şahitlik ediyor? Yani senin bunu istediğine, hakkın olduğuna şahidin var mı? قَالَ هَدِهِ السَّلَمَةُ Bodur bir ağaç tipi sahrada biten bir ağaç. yani badiyede yani vadilerde çölde yani biten bir ağaç tipi. Benim şahidim Bu ağaçtır diyor. Allah Resulü ki, فَدَعَاهَا رَسُولُ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü o ağacı çağırdı, ona nida etti. Sonra ve hiye bişâti il vâdi fe arda khaddan Hatta kâmet beyne yedeyi. Allah Resulü'nün çağırmasına sebep o ağaç olduğu yerden toprağa yara yara geldi. Yani sürünür gibi çıkmadan yara yara geldi. Diye. Ta Allah Resulü'nün önünde dikildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ona فَاسْتَشْهَدَهَا تَلَاطًا Ona üç kere kelime kelime şehadeti telkin etti diyor. Ağaçta üç defa Allah Resulü'nün dediği gibi şehadet getirdi. Sonra geriye, yani geri, yerine döndü. Diyor. Dün de dediğim gibi bu gibi olayla ee, belli bir kişinin yani Resul gibi nübüvetini ispat yönüyle tezahür eden bizim mucize dediğimiz nitelikteki olaylardır. Ee, belki o ana kadar şahit olunmadığı için bizim için fevkalade bir olay. Bilmediğimiz için fevkalade bir olay. Ama eşyanın yapısında görünen o ki, daha önceki rivayetleri de topladığınızda taş, ağaç ne varsa, her şeyin Allah'a Allah ibadet ettiği, tesbih ettiği, yani bizim nutuk ettiğimiz gibi nutkettidir. ettiğidir. Bazen bu istenildiğinde harikulade bir olay olarak gösterilir. Bazen de tabiatıyla bu. Mesela çalışıldığında, yapıldığında, eğitildiğinde ilmin yani Allah Azze ve Celle'nin bize verdiği ipuçlarıyla eğitimle bazı şeylerin yapılabileceğidir. Mesela biz konuşma yeteneğine nelerle sahip olduğumuzda muttali değiliz. Bizim için Kur'an-ı Kerim'de elam nej'a lehu aynine, walisanam ve Biz ona iki göz vermedik mi? İki dudakla bir dil vermedik mi diyor. ...sadece nutuk etmenin dil ve ağızdan gerçekleştirildiğini düşünürüz. Ama şimdi son zamanlarda loko, e, lokopet diye tıpta bir ilim dalı ayrılmaya başladı. Mesela insan bazen tromboz dedikleri bir beyin kanaması geçiriyor. O beyin kanaması, damar tıkanıklığı diyelim vücuttaki bir azaya vuruyor. Onu felç ediyor. Bazen de dile vurdu deniyor. Konuşma zorlaşıyor. Bu. Bu lokopetler bununla şu an ilgilendiği gibi doğuştan kekeme olan çocuklarla da ilgileniyorlar. Felçte Ani bir görevi unutma olayı, diyorlar buna. Bu aynen cimnastik gibi, tekrar o hareket ona kazandırılabiliniyor. Allah'ın izniyle ilaçla, şeyle bu mümkün oluyor. Küçükten yani kekeme doğanlara da bu yaptırılıyor, bu telafi ediliyor. Bununla da bazı şeyler, diyelim ki bizim bildiğimiz sadece e, papağanların konuşması, öğretildiği dili kelime kelime yapabiliyor. Mesela bu muhabbet kuşlarının da konuştuğunu gördünüz mü? Bazı kelimeleri telaffuz etti. Ama şu bir gerçek, konuşmaktan daha çok anlamaya yatkınlar değil mi? Yok. Onu demek istemedim. Konuşma kabiliyetine olan yatkınlıktan çok anlamaya yatkınlar bunlar. Hayvanlar. Anlatabildim mi? Evet. Efendim? evet. Gibi. şeyin ısrarlıca tekrarı ondan ne istenildi vurgulanarak ve ona gösterilerek bundan bu istenildi. Bu gösterir ki onlar sesleri sadece algılıyor o sesi işittiğinde de ne yapması gerektiğini tekrarlattıkları için öğrenebiliyor. Bunlar Allah'ın e, kulların öğrenmesinde yasakladığı şeyler babında değildir. allah Azze ve Celle birçok ilmi kendisine ait kıldığının dışındakine Kullarını açmıştır. Gayreti nispetinde bunu yapabiliyorlar. Hatta en son sayfalarda onun resmini alamamıştım. O zaman en son sayfaya inin. Aşağıda bir yazı var. Küçük harflerle. Gördünüz mü? O zaman ben soruyorum, ya bitkiler konuşuyorsa, bu kimyasallar sayesinde bizim bahçedeki söğüt ağacı, komşunun bahçesindeki kavak ağaçına, kardeş kendine dikkat et bak, beni böcekler yiyor, sen de hazırlan, sana da saldırabilirler diyorlar. Sağ. Bu kadar dramatik olmasa da bu fikri ilk ortaya atan kişiler, Baldwin ve Schultz, 1983 yılında siyans dergisinde yayınladıkları yazıda bitkiler arası iletişim teorisinin mekanizmasını bu şekilde, şu şekilde açıklıyor. Kavak ağaçlarında meydana gelen yaralanma sonucunda savunma kimyasalları üretiliyor. Yani kavak ağacındaki olan o hastalığa sebep kendisi bir savunma kimyasalı üretiyor. Ve havaya, havaya salınıyor. Yakın, yakınındaki komşularından akça ağaç ise havada bulunan bu kimyasalların farkına varıp kendisini kendini olası saldırıya hazırlamak amacıyla bünyesindeki savunma kimyasallarını alttırıyor. Evet, bitkiler konuşuyor. Burada ayrıca bir resim almıştım ben. Ee, oradan buna e, kopyaladım. Ee, bir yere kopyaladım ama bunu aktaramadım. Bu da konuşmadan anladıkları. Ve kameraya almışlar. E, bitkilere kötü sözlerle hitap edildiğinde farklı farklı etkilendikleri, güzel sözler söylendiğinde farklı etkilendiğini. Yani rengi, biçimi o şeyin yani çiçeğin, saksıdaki otun neyse değiştiği görülüyor. Ve değiştiği görülüyor. Bu da gösteriyor ki bu uğraşma neticesi allah Azze ve Celle birçok şekliyle Kur'an'da, sünnette her şeyi Allah'a diyor deyince biz Kur'an'da, her şeyi Allah'a tesbih ediyor, her şeyi her şeye kulluk ediyor deyince biz bunu dondurulmuş başlıklar olarak düşünebiliyoruz. Dondurulmuş başlığı anladınız mı ne demek yani bunu açıp da içlerinden birisi için bunu düşünme. Mutlak bir iletişim var burada. Çünkü düşünün çiftleşme ee, bir olay mı? Bir olay. Ağaçta bile bu çiftleşme gerçekleşmeyince onun, me, me, bırak neslin üdemesi meyve de vermiyor. Onda meyve vermesin, esnülremesi demektir. <gülüyor> <gülüyor> Ve ne anlama gelir ağacın ekserisinin meyvesinin içindeki çekirdekler o ağacın neyidir? <gülüyor> <He? gülüyor> Sperm. Ama onların umumu için ne yapmış? toprağı ana rahmi yapmış. Yani bir ameliye var. Her şekline baktığınız zaman bu nebatta keşfetmeniz mümkündür. Yani Allahu azze ve celle'nin de durmadan bunlara bakın, edin, görün demesi veyahut e, bunların kapılarını gösteriyor. Kapı derken neyi kastettik? en Necmu va yescudan dediğimizde ne otlar her şey Allah Allah'a secde ediyor dediğimizde bu onların kapısı mı ha bu onların kapısı ha. oradan gir içeriye de bak. Bununla biz ne kadar e, tefekkür ediyorsak, tedavgür edip düşünebiliyorsak, o nispette de kainatın kulluğunu idrak etme gibi bir farklılığa sahip oluyoruz. Bu ise bizim kendi kulluğumuzda bize, izan veriyor, gayret veriyor, teşvik veriyor ve yakini kazandırıyor. Çünkü onlardaki kulluk eyleminin gündeme düşmesiyle gündemlerinin oluşmasıyla bizim kulluk eylemimizin gündemimize düşmesi aynı değil. Onlarinkine biz tabiatları, icabı böyleler, böyle idiler. Ama biz irademizi kullanma zorundayız. Yani itaati, isyanı irademizden tercih ediyoruz. Ona kulluğu, ondan gayrına kulluğu kendi irademizle tercih ediyoruz. İşte bütün bu kainattaki var olan her şeyin içini keşfettiğimizde bunların hepsinin bize yaratıcıya kulluğu anlattığını, milyonlarca kitap çıkacağını düşünüyoruz. Kur'an'a inanan birisi e, diyelim ki nebatat ilmine dair tümü bunların içinden bir tane otu alın. Bu var şimdi. Adamlar bunu akıllarının ihtiyaç duyduğu merak ettiği nispetten bakıyorsunuz zoolojide bir kelebekle uğraşan bir ilim dalı var. Devletler buna bütçe ayırıyor. Bir zaman Almanlar Türkiye'ye dadanmışlardı. En çok kelebek çeşidinin olduğu memleket Türkiye hem de Toroslar bizim oralar. Akseki'nin bu farklı şeyine hayranlık duydukları için geldiklerini düşünürdük biz onların. Ama her giden en azından 50-100 tane kelebek çeşidini çalarak götürüyormuş. Şimdi bu, doğru yoldan, kestirmeden Allah'a kulluğu idrak etmek için bütün bunların hepsini bilmek gerekir mi? Hepsini değil. Şimdi zamanına göre herkes, şimdi bir bedevi bu yeri, göğü hiç yoktan yaratan mı seni yolladı derken, o bedevinin Vardığı nokta var değil mi? Evet. Ve birçok insanın Mahrum olduğu şey. Biz şimdi En ufak basit bir bilgiyle Zaten o bedevinin Bildiğini binlerce katında bilgiye sahip. Ama o bilgi bize Allah hakkıyla Kul olma yardımcı olmuyor. Ama Ona basit gördüğü dağın taşın Yaratılışı onu kulluğuna katkıda bulunuyor. Hatta Resul'e imanda katkıda bulunuyor değil mi? Akabindeki gelen emirler de bununla başlıyor. Arkasından evet deyince gece gündüz beş vakit namaz kılmayı o memretti deyince peş peşe bağlanıyor. O ortama göre bunun, yani düşün, o ortamda bir insan mucizevi bir şekliyle ağacın konuştuğunu işitiyorsa ki birkaç kişi işitiyor bunu değil mi? Evet. Onun imanına sebep oluyor. Ondan daha fazla bilgi az önce en sondaki verdiğim bilgiyi daha etraflıca üzerinde durup okumadım. Fazla vakit zayiinden şey yaptığımdan. Ama gençliğimde olsaydı böyle bir şey Belli şeyler okuduktan sonra inan ben botanik ilmini dokumak isterdim. En azından asiklopedik şekilde bilgi edilmek için. Burada ileriye doğru bazı yanlışların yapılmaması için dün verdiğim örnekte olduğu gibi şimdi ezan okurken bize sesimizi yükseltebildiğimiz kadar yükseltmemiz isteniliyor. Telviye getirilirken, alabildiğine telviyeyi yükseltin diyor. Sağınızda yeryüzünün en ucuna kadar, solunuzdaki en ucuna kadar işiten her şey yarın size şahitlik edecek. Şimdi ben bu ortamın verdiği bilgiyle düşündüğümde demek ki atmosferde bir kayıt olayı var. kaydederek aktarım varsa onlar sabitle kaydediliyor demektir. Geçici kayıt değildir. Değil mi? Öyle mi? O zaman bunda bir gün önce, iki gün önce, on gün önce, bir sene önce, on sene, yirmi sene, üç sene önce daha ileriye gidebilirsiniz. Bu ortamda bir şeyler konuşulmuşsa ileriye doğru inanın ben bunların tespit edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü binlerce sene sonra oradaki biri işiten taş ağaç kim varsa ezanı bir de şahitlik edecek bir de tövbe istiğfar ediyor. Demek ki bir kayıt olayı var. Bu ne yapıyor şimdi? Bunları bildikçe bence. Evet. Ne dedin? Tabi duyamadım çünkü dinlemiyordum. Not alacağım ya, o şey <Gülüyor> Yaratıcıya karşı yani hakkıyla onu takdir edemediğimizi anlamaz mıyız? Yani meleklerin onca ibadetinden sonra buna rağmen sana hakkıyla ibadet edemedik itirapları ne anlama geliyor? Bizden de bunu bile bile, bunun şuurunda ola ola Allah'ın seni hakkıyla takdir edemiyoruz. Çünkü Yahudilerin Allah Resulü'nün huzurunda bayit hakkında bir konumları var. Hakkıyla Allah'ı takdir edemiyoruz. Kısıt bilgiyle, kısıt çekti şunu köylü birisi, e, cevrede biliyor musunuz? Hani göğe düşer, suya, suya düşer, toprağa düşer. Ondan sonra da destur derler. Bütün bunlardan sonra desturu, yani yere düştü mü artık tamam. ağaçlar su almaya başlıyor, <gülüyor> destur, tomurcuklar açılır. Bak bunun inceliğini o bilgiler bir şeylerle yakalama çalışıyor. Ama bakıyorsun ağacın gölgesini, ağacın. kökünü oluşturan bütün damar ince kalın. Damar yani olarak tesmi etsek incesi de var, kalını da var değil mi onların içinde? Evet. Hatta bazen bakın o köklerden birisini, ikisini, birkaçını kestiğinizde Buna rağmen ağaç kurumuyor değil mi yine? Ama ağacın bir yerlerinde bir dalın, bir yaprağın bir kısmı kuruduğunu görüyoruz. Neden? Oraya giden damar. Bu gösteriyor ki kainatın kulluğu cidden Kur'an'da sünnetteki zikrediliş şekli ayet kapıyı açıyor. Hadiste verilen bir örnek nebatat ve ağaçlar ona secde ediyor derken İbn-i Abbas'ın divayetindeki aktardığı ağacın, var ya ağacın gölge olarak secde ettiği gibi ki ayette de veriyor. Gölge olarak secde etmesinin dışında gövde olarak da secde ettiğini görüyoruz. Hatta o secdede dua ettiğini. Ayet kapıyı açıyor. hadis şerifler buyurun içeri diyor. Ve eğer Kur'an ve sünnet istikametinde bunlarda ne kadar düşünürseniz düşünün sapıtmak mümkün mü? Katiyetle. Onun için tefekkür risalesinde de dediğimiz gibi mahluku düşünme bizi yaratıcıya yaklaştırır. yaratıcıyı düşün, yaratılanı düşünme, yani mahluku düşünme bizi Halika götürür. Bizi ona ulaştırır. Katiyetle yan çizmek mümkün değildir. Bilgi arttıkça ona yakın ve iman artar. Çünkü bizde tasavvuf mantığıyla hareket ettiğimizde yani dersi takip edemiyorsun herhalde. Sana diyorum. Hani risale, şey, yazın. hocam. O zaman sana yazı vermeyeyim, ihtiyaç duymuyoruz. Hocam yazıya baksam oraya niye bakıyorsun? Ben burada konuşuyorum diyeceksiniz. Tamam, konuşurken bana bak herkes öyle yapıyor. Ama başlıkları anlayarak buraya girmemiz gerekir. En son dediğim kelime neydi? Öncekinden. Mahluku... <gülüyor> ha? Ha. E hiçbir şekilde mahluku düşünme, bir de yan çizdirmez. Yakin artar. Aynen de İbrahim'e bunu diyecektim. Biz İbrahim'in yakininin artması için ona rubu yani hükmranlığımızın ihtişamını gösteriyorduk diyor. Yere göre çok büyüklerle bak. Bunu neden yaptığını söylüyor Allah? Tamam. İbrahim'in yakininin yakini ne? Allah'a şeksiz şüphesiz imanının artması için. Bu bilgiler insana şeytan tarafından, şeytanın avaneleri tarafından üflenen bütün vesveseleri de defetmeye yeter. Evet. Eee İbn Abbas'tan gelen başka bir rivayet de ise Eee جاء عربي الى varıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gün Allah Resulüne bir bedevi çıkar geldi. Tabi daha önce Allah Resulü hakkında bazı şeyler duymuş. Fakale bime a ariefu en neke Senin cidden nebi hak olduğunu, hak bir nebi yaratıcı tarafından yollandığını nasıl bileceğimiz? Ee, soru, makul mu? Evet. Tabi. Burada Bedevi ne istiyor? Deliriz. Deliriz. He? Deliriz. Açık bir delil istiyor. Şimdi önce onu duymuş, kalbinde ona dönük bir şey uyanmış ki gelmiş. Ama kalbinin itminanını istiyor. Nasıl senin hak bir nebi olduğunu bileceğim. Ha Burada ne istiyor Bedevi bir de İman etmek Aldatılmak istenilmiyor. Hı. Saflığıyla, çünkü e, sahte nebiler de var, yalancı nebiler, resuller. Aldatılmak da istenilmiyor. Yani bu şekilde onun nebi olduğuna da inanmak için bir delil istiyor. E, bu şunu gösterir belki. Bedevi Badiye'den. Belli ki Mekke'den değil. Çünkü birisi geldi dese Mekke'den olduğu düşünülür. Allah Resulü'nün geçmişine dönük bilgisi yok. Yani onun yalan söylemeyeceğini katiyetle hiçbir şekilde geçmişinde de yalana tevessül etmediğini Belki bilmeyen birisi bunu düşünürüz. Ama Allah Resulüne diyor ki senin nebi olduğunu nasıl anlayacağım? Allah Resulü diyor ki in da'tu hada hada izqa. Min hadi'n nakhlati. Şurmadan bir salkım çağırsam Kurmanın salkımlarını gördünüz mü koca kocadır. Sarı sarı. Evet. Bir salkım çağırsam E teşhedü enni resulullah'i Yani ben çağırsam gelse. O zaman benim nebi olduğuma şahit eder misin? Fedae Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan bir salkım çağırdı. Feja'a la yanzilu minan nakhlati. Ağaçtan koptu inmeye başladı. Ve Allah Resulü'nün önüne düştü. Sonra o salkıma dedi ki: "İrcan." Sümme qala: "Erja." Fe'ada ila feslem. E ee, salkım geri döndü. Fe esleme'l Arabi ve Arabi Müslüman oldu diyor. Burayı var mı hocam? En yakın Terimizide ya, bulursun. Aşağıda var. var altında. Tamam. Niye bana soruyorsun? Kağıdı niye verdim? Ben acı okuyordum. Ne? 25. sayfada ne? bu. Evet hocam. Tirmizi Taber Hanım Hocamül Kebir'de, Bukhari Tarihül Kebir'de, Şeyh Albani yani Müşkat'ta takip etmiş. <gülüyor> evet. Şimdi taş ve ağaçların Müslümanlara yardımı. Dünkü derste dua eden, beddua eden de vardı. Değil mi? Taştan, ağaçtan insanlara. İnsanların facirlerinden rahatsız olan, salihlerine dua eden, onlardan memnun olan, onlarla beraber olmaktan huzur duyan. Bugün de taş ve ağaçların Müslümanlara yardımı. Ee, başlıklara dikkat ettim. Yani rivayetlerin içindeki özünü versin. Halbuki biz bu rivayeti çok çok okuyoruz biliyor musun? Evet. Ben mesela senelerdir bu rivayetleri okurum, bunu hele bunu. İşte böyle düşünmemiştim. Ama düşünmeye başlanınca keşfediyorsun tedebbür edince. Ebu Hureyre'den gelen nakilde diyor ki La takumu sa'atu hatta muslimun el yahud. Müslümanlarla Yahudiler büyük bir katliam yani birbiriyle kıtal yapmadan kıyamet kopmaz. Feyektuluhumul <gülüyor> <gülüyor> muslimun. Müslümanlar onları öldürür. Öyle öldürür ki hatta yehtabi'el yahudu min wara'il hajri ve'şşecre. Hatta o katliamın şiddetinden Yahudiler ağaçların ve taşların arkasına saklanırlar. Fe hacer eviş şecer O ağaç ve taş yani der ki Ya Muslim başka bir rivayette Ya Avdallah ey Allah'ın kulu Hede Yahudi'yun halfi Bu melim arkamdaki gizlenen Yahudidir. Fete al gel onu öldür. İllal garkat fe innehu min şeceril Yahud. Sadece garkat ağacı müstesna, çünkü o bir Yahudi ağacıdır. Neden dendiğini bilmiyoruz. Ona Yahudi ağacı deniyor. Ve yapraklarının düşmesi şu sehpadan daha büyük olduğu deniyor. Arkasına diklenirler. Burada görülüyor ki taş ağaç da bak Müslümanlara yardım ediyor. Yine konuştuğu var değil mi hocam? Yine konuşuyorlardı aynı zamanda. Şimdi konuşuyor, görüyorsun. Ey Müslüman diyor, Allah'ın kulu gel. Şu arkamdaki gizlenen Yahudi'dir. Gel onu öldür diyor. Çünkü e, bunu, Subhanallah, e, demek ki insan insanoğluna Allah'ın bazı şeyleri en uç noktada algılayacağı duygular da veriyor. Mescid-i Halil olayında Cen'in olayı vardı ya İsrail'de bir mescidde 50 tane insan öldürmüştü Yahudiler. Hatırlamazsınız. Bu katliamların şiddetinden Aljemen dergisinin bir muhabiri dedi ki Avrupa'nın batı dünyasının Müslümanlara dönük bu katliama dönük sükutları İnanın ellerinde büyük bir atom bombası olarak patlayacak dedi. Öyle ki ben hissediyorum taş ağaç bile diyor Yahudilerin bu katliamına hükümetleniyor. Şimdi o ağacın taşın ey Müslüman gel arkamda bir Yahudi var. Onu öldür demesi nedenli bir kin neticesi olduğunu düşünürsünüz değil mi? ...yani onlarla böyle bir katliam olacak. Hatta bunu da belki çok kere duydunuz... ...bu 80'li senelerden sonra Yahudiler... ...dünyadaki Yahudileri Filistin'e göç ettirmeye başladıklarında... ...Habeşistan'dan siyahi ama Yahudi olduğunu... ...söyledikleri Yahud, İbranice konuşan bir topluluğu getirdiler. O zaman dedik ki bir şeyhlerden birine, şeyh bunlar artık azı, azıttılar. Yani İsrail'e Yahudi yiyorlar. Ee, bu filaseti demek ki varmış ki şehrin. bırakın gelsinler de. Buraya gelemezlerse nasıl öldüreceğiz onları burada dedi. Onları oraya getiren, ya oh bir kaderim yani kaderleriyle geliyor. Şimdi bu hadislere baktığımızda seneler önce bu hadisin çokça okunduğu zikri ortamda orada bir Yahudi devleti yok değil mi? Böyle bir ortam oluşacak. Aa, demek ki bu sünnetullah. Ama sünnetullah böyledir diye biz de sukut bizim de sukut etmememiz gerekir. En azından herkesin her ortamdaki Müslümanın kendi üzerindeki sorumluluğu atması için bir şeyler yapması gerekir. Evet. Taş ve ağaçların Müslümanlara yardımı. Ee, tabii ki orada tekrar başka bir rivayet getirmiş İbn Maajzen rivayetinde şöyle bir ziyadezik var: İlla garkada fe inna min shajrihim. Latantik. Bu Yahuda ağacı denilen bir ağaç, ağaçlardan bir ağaçtır. O konuşmuyor, konuşmaz. Evet. Soru var mı? Hocam kıyamete yakın bir zamanda Yahudilerin hepsinin bir yere toplanacağına dair bir rivayet var mı? Öyle bir şey bilmiyorum ama olay bu. Bir de hocam şu ilk var ya hurma kütüğünün ağlaması. Orada neydi o? Şey pardon 25. sayfada o? Ha. Ağaçların kelimeyi tevhidi ikrarında D'ne <gülüyor> diye bir kelime geçti ya Hocam o ne demek? D'ne de şey, D'ne de pardon De çekmiyor Kaçıncı sayfa? Bunun tam kelime manası ne Hocam? Kaçıncı sayfa? 24 Ağaçların kelimeyi tevhidi ikrarları Evet Şu, Ama den ona yaklaştığında Tek başına bir manası var mı hocam onun Yoksa beraber mi kullanılıyor bunlar Yok dena yaklaştı hı, Tamam Dena yani, yediğin odan farklı bir kelime bu Evet soru